1036, numaralı konu, ishal olan bir kişinin kıssası, evet, bir kişi Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, kardeşim ishal olmuştur, dedi, Hazreti Peygamber, ona bal içir, buyurdu, o da giderek kardeşine bal içirdi ve tekrar Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, ona bal içirdim, daha da fazlalaştı, dedi, Hazreti Peygamber, git, ona bal içir, dedi, o gitti, tekrar bal içirdi ve sonra yine Hazreti Peygamber'e gelerek, ya Rasulallah daha fazla oldu, dedi, Hazreti